Thank mm -hmm. you. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmail'a fıkıh kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar almaya gayret göstereceğiz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hocam hoş Geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisin inşallah. Elhamdülillah, çok şükür. Allah iyilikler versin. Cümlemize inşallah. İlk sorumuz hocam, yatsı namazı kılarken vitir vacipte kunut duaları okunması gerekiyor. Ben bu duaları bilmiyorum, yerine ne okuyabilirim? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve sallallahu te'anü aleyhi ve sellem ve ba'du. Kunut duası diye tabir edilen ve inna nesta'inuke diye başlayan bir duadır. Evet. Ee, ki bu da üçüncü rekatta kıraattan sonra e, yapılan bir duadır. Vitir namazının e, vaciptir diyen Ebu Hanife'ye göre kunut duası da vaciptir. Hı hı. Vitir namazı sünnettir diyen İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre kunut duası da sünnettir. Evet. Ancak o duanın illa ki biraz önce bahsettiğimiz kunut duası olma şartı yoktur. Hı hı. Belki o duanın makamına kaym olacak Allahümme gfirli demesi, Ya Rabbini affele ve Allahum merhamni, Allahümme bana merhamet eyle gibi duada bulunması da yeterlidir. Ancak kunut duasının öncesinde tekbir alması ise bu vaciptir, bu yapılmalıdır. E, bu yapıldıktan sonra duası ise dediğimiz gibi İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre, Rahimullah'a göre vacip. İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ise sünnettir. Evet. Ama bu e, bahçe konu olan dua yapılabildiği gibi o manada farklı duaların yapılmasında da bir mani yoktur. Yani orada e, Rabbimize bir dua şekilde dua. Şekildir. Tabii ki o dua evet. e, kişi istediği bir dua yapabilir manasında değil. Evet. Çünkü evet. namaza aykırı olmaması gerekir o duanın. Evet. Yani onda belli kuralı vardır. Kullardan istenilmesi caiz olan işlerden olmayacak e, veya da o konuda bir naz o konuda bir hadis şerif olacak o duayla alakalı evet. böyle bir dua yapılabilir dediğimiz gibi Allahım beni affele manasında Allah bana affi demek manasında yapayım, evet. bu duaların yapılması yeterli olacaktır. Evet, hocam. Bir diğer sorumuz namaz kılarken küçük çocuğun bazen üzerime çıkıyor altında bez olduğu için bu namazıma mani olur mu diye sormuşuz. Namazın şartlarından bir tanesi de necasetten taharettir. Ki necasetten taharet e, gerek namaz kılan kişinin bedeninde, gerek elbisesinde, gerek namaz kılacağı mekanın e, namaza mani olacak miktardaki necasetten beri olması evet. gerekir. E, bu manada çocuğun altında pislik olması, necis olması durumunda kişi onu üzerinde kucağına alarak namaz kılması necaseti hamil yani necaseti taşıyıcı olur mu olmaz mı? Sual bununla evet. alakalı. Bu konuda e, kitaplarımıza baktığımız zaman şöyle bir e, ayrıma gidiyorlar. Eğer e, kendi kendine tutunabilecek konumda ise çocuk, yani siz namaz kılarken çocuk yürüyebiliyor işte 5-6 yaşlarında veya 3-4 yaşlarında. Sizin üzerinize sarılıyor, sizle beraber kalkıyor, iniyor. Ama siz onu tutmuyorsunuz, o kendi kendini tutabilecek konumdadır. Bu takdirde siz onu hamil olmuyorsunuz, siz onu taşıyıcı olmadığınızdan dolayı namazınıza mani olmaz. Ancak çocuk kendi kendini tutamayacak bir konumdaysa, yani anne sırtına çocuğunu bağlayıp namaz kılması gibi veya da işte kalabalık yerlerde genelde böyle yapılabiliyor. Daha bağda, bahçede çalışan anneler böyle yapabiliyor. Hmm. Böyle olması durumunda eğer çocukta da bir necaset varsa ve o çocuktaki necaset de namaza mani miktarda ise bu takdirde bu kişinin namazına mani olacaktır. Hmm. O yüzden buradaki kural o kişinin kendi kendine durabilir veya duramamaz olması konumuna hmm. göre değerlendirilecektir. Peki hocam bu çocuklar özellikle herkesin başına geliyordur. Namaz kılarken çocuk gelir kucağınıza oturur veya tam secde yapacağınız yerde dururlar. Yani onu elimize böyle kenara ittirmek lazım yoksa biraz daha kenara kaymak mı doğrudur? Yani ameli kesirde bulunmadıktan sonra, namaza münafi çok fazla bir harekette bulunmadıktan sonra çocuğun siz de oynamasını aldırış etmeden namazınızı kılmanız. Evet. Tabii eğer namazın huşusuna halel getirecek olursa da daha öncesinden bunun tedbirini evet. almak gerekir. Yani çocuğun bulunmadığı bir ortamda namazı kılmak ama bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de evet. Efendimiz için de geçerliydi. Evet. Yani e, Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam torunları da namaz kılarken Efendimiz'e bu şekilde oynadıkları evet. hadis-i şerif kaynaklarında rivayet edilmiştir. O yüzden bu çok yadırganacak bir mesele değildir. Hı hı. E, ama bu necaset meselesi dikkat edilmelidir. Evet. E, çocuk zaten eğer sizin üzerinize atlayabiliyorsa, size tutunabiliyorsa bu kendi kendine durabilecek bir konumda demektir ki onun e, bezindeki necaset sizin namazınıza mani olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer e, yine gelen sorumuz etek ve koltuk altı tıraşlar için tüy dökücü krem kullanabilir miyiz? kitaplarımıza baktığımızda e, koltuk altı temizlenmesinde yolmaktan bahsedilir. E, etek hakkında ise tıraştan bahsedilir. Ancak bu biraz alışmayla alakalı, bünye ile alakalıdır. E, her ikisini tıraş şeklinde yapılabileceği gibi bahse konu olan tüy dökücü kremler veyahutta bir takım otlar ki bu zırnık emsali otlar bunların kullanılmasında da herhangi bir mahsul lazım gelmez. Maksat oradaki o tüylerin giderilmesidir. Hangi şekilde giderilecekse ve bu giderilme şekli de sağlık açısından zarar vermiyor ise bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Anne babanın evladını döverek büyütmesi, baştan sağma evlendirmesi ve erkek evladı için varıyla yoğuyla ilgilenirken kız evladına sadece onun hizmetlerini yerine getiren bir hizmetçi gibi davranması, sürekli beddua etmesi ve ufacık şeyde benim dediğim olmazsa cennete giremezsin, demesi sanki sadece Allahü Teala onlara hak tanımış gibi davranmalarının vebali nedir diyorlar ya da doğru bir bu sualden Hı. anlaşılan bunu sual eden kardeşimiz evet. ciddi manada muzdarip ki evet. bu halini bir şekilde kaleme dökmüş Hı. dillendirmiş. tabi buna dair aslında birçok programda konuşmamız olmuştu yani anne babanın çocukları üzerindeki hakları tabi bu tek taraflı değildir yani bir ebeveynin Çocuk üzerine hakkı olduğu gibi çocuğun da ebeveyn üzerine bir takım hakları vardır. Evet. Ee, ve mahsa ebeveyn olmaklık çocuğa karşı her türlü tasarrufu yapabilme yetkisini kişiye vermez. Hı hı. Bu haklardan en e, başta geleni ise çocuklar arasında adil olmaktır, hı hı. adaletli davranmaktır. Velev kız çocuğu olsun gerek erkek çocuğu olsun. Hı hı. E, hatta e, bu çocuklar arasındaki adalet konusunda mal taksimi yapacaksa bile, e, Tabi bu feras, veraset değildir. Yani hayattayken mal verecekse bile bu konuda dahi eşit olmalıdır. Ki buna dair hadis-i şerifte e, böyle yapmayan bir kişiye, yani bir evladına verip de diğerine vermeyen bir sahabeye Efendimiz he, şahit ol dendiğinde hı hı. ben e, zulüm üzerine şahitlik yapmam buyurmuştur hı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bunu zulüm olarak nitelendirmiş, bunun doğru olmadığını ifade etmiştir. Kitaplarımızda da bu şekilde özellikle Hanefi kaynaklarında bedai emsali kitaplara baktığımız zaman bir babanın çocukları arasında mal taksim yapacak olursa kız ve erkekte eşitliliği gözetmesinin gerekliliğinden bahseder. Yani erkek evladına ne veriyorsan kızına da aynı şekilde vereceksin. Sadece çocuklar arasında bir fark varsa şöyle ki, e, fasık olması, günahkar olması, sizin ona vereceğiniz imkan ile daha fazla günaha dalması gibi bir durum varsa, bunun günaha girmemesi için o takdirde baba kendince bir adalet gözetebilir. Evet. Ama böyle bir durum yokken sadece masa bir sevgiyle alakalı veya birinin erkek olması veya bayan olmasından kaynaklanarak, yani cinsiyetiyle alakalı bir tercihe gitmesi kesinlikle doğru değildir, günahtır. Tabii bu sadece o yönüyle değil, diğer yönleriyle de ebeveynin çocuklarına karşı merhametli olmadığı, Ta doğumundan ki burada isim koyma safhasından itibaren başlıyor çocuklarına karşı olan mesuliyetidir. Evet. O yüzden bu mesuliyet çerçevesinde dikkat etmelidir. Ben anneyim, ben babayım, ne yaparsam yaptığım meşrudur Doğru. şeklinde bir anlayış. İslami bir anlayış değildir. Ya da bu zulmü yaparken... İşte sen şunu da yapmazsan sana işte hakkımı helal etmem demesi yani, evet. ne Onu kadar Yani bunu demeye oldu? çalışıyoruz. Evet. Yani karşı tarafın manevi değerlerini kullanarak… Yani böyle bir şey söz konusu değildi değil mi hocam? Yani hakkını helal etmesi o anda… Eğer sizden talep etmiş olduğu şey evet. meşru bir şey değil ise zaten meşru olmayan bir konuda sizin ebeveynize itaat etmeniz caiz evet. değildir. Evet. Bu manada size baskı olarak ben hakkımı helal ediyorum veya etmiyorum şeklinde bir baskı kurması da o kişi açısından caiz olmayacağı için sizin orada ebeveyninize karşı olan mesuliyetiniz şerif-i şerif çerçevesindedir. Evet. Yani ta talep etmiş olduğu, sizden istemiş olduğu şey, sizin yapmanız durumunda şerif-i şerif buna müsaade ediyor mu etmiyor mu ediyorsa Hı -hı. tabii ki itaat edeceksiniz. Evet. Ama şerif-i şerife aykırı bir şeyi sizden talep ediyorsa bu konuda e, yani Allah'a masiyette Kula itaat yoktur kuralınca anne babaya itaat edilmemelidir. Bir de hocam şey var ya, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a itaat etmekten alıkoymasın diye bir ayet-i kerime meali var. Buna binaen bazı kardeşlerimiz, yeni yeni dönüş yapan özellikle kardeşlerimizde şu var. Ben artık sadece allah Teala'nın işte emirlerini, buyruklarını yerine getireceğim. Ona ibadet edeceğim. Onun için de siz, hanımım veya çocuklarım olarak bana bunda, e, alıkoyuyorsunuz, ibadet yapmaktan beni alıkoyuyorsunuz şeklinde düşünen kardeşlerimiz var. E, bir anlamda e, hanımına bakmak, çoluk çocuğunun yaşasını karşılamak da bir ibadet değil midir hocam? İslam dini bir bütündür. Evet. İslam dini sadece camiye hapsedilmiş bir din değildir. Hı. Ruhbanlık mahiyetinde beyan edilen sadece işte camide ibadet ekseninde olan bir Hı. din kavramı değildir. Evet kişinin doğumundan ta ki ölümüne kadar her bir safhasına karışan bir dindir. E, bu insanlarla olan diyaloğu, karı koca münasebeti, evladı ile olan diyaloğu e, daha birçok A'dan zeyne ne evet. geliyor ise yaşantı tarzında tamamıyla bütün her hal ve hareketlerine e, karışan bir dindir. Hı. O yüzden e, ben sadece ibadet edeceğim, çoluk çocuğuma karşı olan vazifelerimi yapmayacağım şeklinde bir algı, şeytanın kişiye vermiş olduğu vesveselerden bir tanesidir. Evet. Çünkü e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor, ailenizin sizin üzerinize hakkı vardır, çoluk çocuğunuzun sizin üzerinize hakkı vardır, bedeninizin sizin üzerinize hakkı vardır ve her hak sahibinin hakkını verin buyuruyor. Evet. Dolayısıyla e, bir kocanın karısına karşı, hanımına karşı vazifelerini yerine getirmesi bazen farzdır, hmm. bazen sünnettir, bazen müstahaptır. Ve bunlar netice itibariyle bir ibadettir. Evet. Aynı şekilde bir kadının da kocasına karşı olan vazifelerini yerine getirmesi ki e, hatta kaynaklarımıza baktığımız zaman bir bayanın nafile oruç tutmasında kocasının izninin İznik. olmaması durumunda doğru evet. olmayacağı ifade edilmiştir. Evet. Yani şer şerif, kocasına karşı olan vazifelerini yerine getirebilmesini onun için bir ibadet kabul etmiş hı hı. ve kendisine karşı yani Allahu u Azimüşşan'a karşı yapılacak olan oruç ibadetinin bir nevi önüne geçirmiştir. Evet. Bu çok önemli bir şeydir. Kesinlikle. Dolayısıyla yani ben e, bu konuda artık kendimi Mevla'ya verdim, ibadetlerime düştüm, çoluk çocuğum benim için önemli değildir, hanımım benim için önemli değildir derken bu e, yapacağınız ufacık bir ibadet ile kaybedeceğiniz büyük bir farzlar söz konusu olabilir. Oysa sizin çocuk çocuğunuzun rızkını temin etmek, onların maişetini temin etmek, onları muhtaç bir durumda bırakmamak da sizin bir vazifenizdir ve bu vazifeyi veren de şerif-i şeriftir. Evet hocam Allah razı olsun. Çok bununla ilgili sorular geliyordu. Misarip olan kardeşlerimiz vardı. Açıklamış olduk bunu da. Bir diğer sorumuz, hocam bildiğim kadarıyla benim kaza namazım yoktur ancak bazı gecelerde kaza namazı kılıyorum. Bu doğru mudur diye sormuşlar. Konuyla alakalı e, İbn Abidin'de görmüş idim. E, bir kimse kılmış olduğu namazda bir kerahatten dolayı, yani bir eksiklikten dolayı kalbinde bir şüphe olsa, böyle bir namazın iade edilmesi güzeldir evet. ve böyle bir namazı bir nevi kazada edilebilir. Ancak böyle bir konum yok. Yani ben bildiğim kadarıyla namazlarımda bir problem, bir sıkıntı yok. Sadece ihtiyaç sadedinde namazlarımı kaza etsem doğru mudur, değil midir? Bu konuda ulema tartışıyor. Görüş farklılığı içindedirler. Bir grup alimler bunun mekru olduğunu söylerken, diğer grup alimler ise ihtiyaç sadedinde bunun caiz olacağından bahsediyor. Çünkü kılmış olduğum namazda illaki bir eksiklilik vardır. Evet. Bu eksikliliğin telafisi için imkan nispetince ben bu namazımın kazasını yapıyorum. Bu manadaki fetva da bu yönde verilmiştir. Evet. Yani ihtiyasa dediğinde böyle bir kimsenin kaza kılmasında bir mahsur lazım gelmez. Ancak bu kimsenin bu kazasında nafilelik... Daha ön planda olacağı için e, vakit olarak nafilenin kılınmanın mekru olacağı vakitleri de bunu yapmamalıdır. Yani söz gelimi namazının farzını kıldıktan sonra e, böyle bir kaza namazı kılması ki bu hakikatte bir kaza değildir. Evet. E, nafile olması daha ağırlıktadır. Dolayısıyla nafilenin kılınamayacağı bir vakittir bu vakitte. Dolayısıyla bunu bu şekilde kaza yapmayacaktır. İade namazları içinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani nafilenin nafile namazın kılmasının sahi olacağı vakitlerde bu iadelerde yapılmalıdır. Evet hocam. Bir başka sorumuz, e, akrabama belli bir miktar borç verdim altın olarak. Sonra elden para olarak borç verdim. Beraber verdiğim borç parayı altın değerine çevirerek daha önceki altın borcuna kattık. Bu caiz midir ve borcumu geri alırken altın mı, para mı olarak geri almalım almalıyım diye sormuşlar. Yine burada e, fıkhın bize vermiş olduğu bilgi, e, neyi vermişse alacaklı olduğu şey de odur. Evet. Vermiş olduğu şey TL ise alacaklı olduğu rakam TL'dir. Vermiş olduğu altın ise alacaklı altın. olduğu rakam da altındır. Ancak e, diyelim ki TL verdi ve karşı tarafın borcu TL. Ama gelip de ben sana bu TL borcumu altın olarak vermek istiyorum dese... Ve siz de alacaklı olarak bunu kabul etseniz ve o anda çıkartıp size borcunu ödese bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Çünkü fıken bu bir nevi alışveriş gibi değerlendirilir. Yani sizin ondan alacağınız TL idi. Sizin zimmetinizde TL borcunuz var. Ona mukabil o size altın veriyorsa siz ondan altın satın alıyorsunuz. Evet. Ne mukabilinde? TL mukabilinde. O TL de sizin zimmetinizdeydi ondan alacaklı bir konumdaydınız. Dolayısıyla onu daha önceden sanki vermiş oluyorsunuz ve o mukabil ondan da altını satın alıyorsunuz. Evet. Ancak altının parayla takas edilmesi bu bir sarf aktidir. Sarf akti de e, diğer alışverişlerden farklı olan yönlerinden bir tanesi de peşin olmasıdır. Dolayısıyla sizin zimmetinizdeki borcu farklı bir para birimine çevirdiğiniz zaman o anda onu kapatıp aranızda alacak verecek kalmamalıdır. Ben borcumu altına çevirdim veya altın borcumu TL'ye çevirdim. İyi tamam biraz sonra veririm şeklinde diyerek bedensel olarak birbirlerinden ayrılacak olsalar bu faiz muamelesi olur, caiz olmaz. O yüzden e, şunu bilmek gerekir, ne borç verdiyse alacak olduğu rakam odur. Ancak karşı taraf farklı bir şey getirdiği zaman siz de onu kabul ederseniz ve o anda bunu aldım, verdim yapmak suretiyle birbirlerinden ayrılmadan aralarında alacak, verecek kalmazsa o zaman caiz olur. Evet. Ama onu farklı bir para birimine çevirerek, Tamam bu artık borcum TL değil altındır. Sonra ver şeklinde birbirinden ayrılacak olsa bu caiz olmaz. Yine alacağı TL'dir. Böyle bir tasarrufta bulunması ise bahsettiğimiz gibi sarf aktı olacak. Sarf aktinde ise peşinlik şartı vardır. Evet. Peşin olmaması da riben nesadiye tabir ettiğimiz vade faizi edecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam ıskat-salat nedir diye sormuşlar. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? İskatussela sözlük olarak baktığımız zaman namazın düşürülmesi demektir. Oysa kişinin namaz sorumluluğundan kurtarması ya o namazı eda etmesiyledir veya o namazı kaza etmesi Yani daha henüz vakti içindeyse onu eda edecektir, vakit çıkmışsa da kaza edecektir. Bunun haricinde namaz sorumluluğundan kurtulma diye bir şey yoktur. Peki bu namaza mukabil bedel vermek nedir? Yani genel itibariyle kişi vefat ettiği zaman belli bir miktar e, onun bıraktığı maldan çıkartılıyor ve namaz olarak hesap ediliyor. Her bir namaz için bir fidye miktarı onun namına fakirlere veriliyor. Bu nedir? Ki buna dair ibareler de vardır kitaplarımızda. Ki hemen hemen hepimizin evinde bulunan Ömer Nasuhu Efendi ilmalinde de bu konu incelenmiştir. Yine e, klasik Hanefi kaynaklarından i̇bn Abidin'de de bu konu incelenmiştir. İsterseniz bunu şöyle bir detaylandıralım. Evet Fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman bu konu üç farklı başlıkta ele alınıyor. Birincisi oruç borcu, ikincisi namaz borcu. Oruç borcu da iki şekilde değerlendiriliyor. Kişinin oruç borcu olduğu halde ödemeyip ölmeden önce vasiyet etmiş olması veyahut da ödemediği halde vasiyet etmeden ölmüş olması. Dolayısıyla oruçla alakalı iki mesele olmuş oluyor. Bir de namazla toplam üç mesele. Bir kimsenin oruç borcu varsa bu orucu tutmalıdır hali hayattayken. Evet. Eğer tutacak imkanı yoksa hastalığından dolayı veya yaşlılığından dolayı her bir gün için bir fidye vermesi gerekir. Fitre miktarı bir fidye vermesi gerekir. Ee, peki bunu da yapmamış ise bu kimsenin vasiyet etmesi vaciptir. E, tabii mal varlığı olan kişiden bahsediyoruz. Evet. Zaten bu fidyeyi verememesi maddiyatsızlıktan kaynaklanıyorsa durum yani onunla alakalı bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama ödeme imkanı olduğu halde ödememiş ise evet. e, tutmamış ve onun fidyesini de vermemiş e, ve ahir ömründe olduğu kanaatindedir. Bu kimsenin vasiyet etmesi vaciptir. Evet. Ve bu kimse vasiyet ettiği zaman bırakmış olduğu mal varlığının üçte birinden bu borçları kapatılacaktır. Evet. Ve bu borçların kapatılmasıyla da e, bu oruç borcunu ödemiş kabul edilecektir. Evet. Kaynaklarımızda bu ifade var. Hadis-i şerifli olarak desteklenmiştir. Peki bu kimse vasiyette bulunmamışsa hmm. ve bulunmadan ahirete intikal etmişse bu takdirde varislerinin bu kişinin namına fidye verme mecburiyeti yoktur. Hmm. Peki verirlerse ne olur? E, verirlerse kendi şahsi paralarından vermiş kabul edilir. Her ne kadar babalarının bırakmış olduğu maldan vermiş gibi de olsa, o mal varislere intikal etmiştir ve varislerin mülki olmuştur. Ve evet. varisler bunu oradan verseler dahi kendi şahsi mülklerinden evet. vermiş kabul edilir. Peki baba bu sorumluluktan kurtarır mı? Yani vasiyet etmediği halde vefat ettiğinden dolayı verilen fidye oruç borçlarına e, mukabelede bulunulur mu? Bu konuda İmam Muhammed Turca ifadesini kullanıyor. Yani umulur. Bu konuda kesinlik yoktur. Aynı bu konuya endeksi olarak da namaz borcu olduğu halde namazını kılmadan, kaza etmeden, vefat eden kimsenin varisleri o kişinin namına tasaddukta bulunmaları bu borcu düşürür mü? Aynı ifade onun içinde geçirilir, turcadır. Kesin değildir, umulurdur. Yani aslında kıyasa baktığımız zaman böyle bir kıyaslama yapılamaz ki usulü fıkıhta bu konu incelenir. Ee, namaz oruca kıyas edilemez, fidye mukabilinde oruç gibidir değerlendirilemez. Evet. Çünkü namaz ya eda edilmeli ya kaza evet. edilmeli. Onun mukamimde verilecek olan bedel namaz borcunu düşürmez. Bu mukarrardır. Evet. Ancak e, bir şekilde kılmadan vefat etmişse ve onun namına da fidye verilmiş ise Mevlam inşallah affeder şeklinde bir umut vardır. Evet. Kesinlik yoktur. Evet. Dolayısıyla iskatus da arka planında aslında budur. Yoksa bir kişi vefat etti, onun işte namazlarının fidyesi verildi, artık bu namaz borcu yoktur, kesin beri olmuştur, temizlenmiştir şeklinde bir itikat yanlıştır. Namazlarımızı bile kılarken hocam kesin kabul olduğuna dair bir şeyimiz yokken… Bakın o farklı mi? bir şey, o kıldığımız namazın sahi olup olmadığına biz evet. bakarız. Kabul olup olmaması o indi Allah'tadır. Evet. Bahsettiğimiz şekilde verilen fidyenin kabul olup olmadığından bahsetmiyoruz. Sahi olup, olup olmadığının umulacağından bahsediyoruz. Evet. Yani aynı minvalde değildir. Kaynaklarımızda namazın e, fidyesinden bahsedilse bile verilen fidyenin namazın tamamıyla o kişiden sakıt olduğuna dair kesinliğin olmadığını açık ve net bir şekilde dilendirmiştir. Evet. O yüzden yani ben bedel verdim artık namaz borcu yoktur şekilde bir itikat yanlıştır. Ama büyüklerimiz bunu yapmışlardır ki efendilerimizden de biliyoruz. Ee, yani ihvanlarımızdan vefat eden kişiler olduğu zaman e, namaz borçlarına mukabil, oruç borçlarına mukabil e, iskat yapılmasını Hı -hı. tavsiye etmiştir. Tavsiye niteliğinde bunu dillendirmiştir. Burada kesinlilik şeklinde bir itikada evet. sahip olmadıktan sonra onun namına bir hayır hasanattır zaten. Hı -hı. Güzel bir şeydir. Ama tabii bu itikat önemlidir. Yani düşünce olarak varisler şöyle bir düşünceye ben düşmemelidir. Namaz Artık namaz borcu düştü, namaz borcu yani. düştü orada beridir şeklindedir. Evet. Yine o burukluluk kalpte var olmalıdır hı hı. ve bu itikatta bulunmalıdır. Kendi hayatlarında da artık, çünkü babaları ölmüştür, daha yapacak bir şey yok. Ama kendileri için daha çok yapacak çok şeyleri vardır. Evet. Ben de nasıl olsa öldüğüm zaman benim mal varlığımla da iskağatım yapılır ve ben de temiz olarak giderim şeklinde bir düşünceye kapılmamalıdırlar. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, soruyla da araya gideceğiz inşallah. Ee, bir cenazemiz oldu, vücudu yandığı için yıkayamadık. Bu şekilde namazı kılındı. Sorum şu, cenaze yıkanmadan namazı kılınabilir mi? Rabbim bu cenazeyi ve bu emsal Müslümanların bütün ölmüşlerini ve bizlerimin de ölmüşlerimize rahmet eylesin Anladım. bu vesileyle. Ee, normalde cenaze namazının şartlarına baktığımız zaman bunlardan bir tanesi de cenazenin yıkanmasıdır. Eğer yıkanması gereken kişilerdense, yani şehit emsali değilse. Peki yıkanması mümkün değil ise ki yanık tabirini kullanıyor. Genel manada yanıksa su kabul etmeyecektir bünye. Dolayısıyla yıkanması mümkün değildir. O yüzden kaynaklarımıza baktığımız zaman şartlardan bir tanesi yıkanmaktır diyor ama in emkana tabirini kullanmışlardır. Yani mümkünse. mümkünse. Dolayısıyla mümkün olmaması durumunda böyle bir şart yerine getirilmeyecektir. Ama bu cenaze namazının o kişi üzerine kılınmayacak manasında değildir, evet. kılınabilir. Hatta, hatta defnedilmiş olsa bile belli merhalelerde ki o da cesedinin çürümemesi, yani bir günlük, iki günlük, o da e, bölgesel olarak değişebiliyor. Evet. O zamana kadar kabir üzerinde dahi cenaze namazının kılınabileceğini yine kaynaklarımız ifade etmiştir. Evet. Dolayısıyla e, bu kardeşimizin yani bu şekilde olan bir cenazeyi yıkamadan da, ki yıkamaları zaten mümkün değildir, cenazesi kılınacaktır. Yani hani hadis-i hadis şerefte şey deniyor hocam, işte yanan kişi, denizde boğulan kişi şehittir misali. Tabii ki o onun e, ile evet. alakalıdır ama yani bizim, vazifelerimiz, o ölüye karşı yapmamız vazifelerimiz bu geri durmaz. Evet. Yani söz gelimi bir insan denizde boğularak can verse ve biz onu oradan çıkardıktan evet. sonra nasılsa denizde evet. boğuldu bir daha yıkamaya gerek yoktur denmez. Yıkanacaktır. Yıkanacak, yani evet. yıkama imkanı varsa yıkanacaktır. Hı hı. Çünkü şehit üç türlü şehitlikten bahsedilir. Yıkanmayacak olan şehit hem dünyevi hem uhrevi şehitliktir. Yani o da savaş meydanında cihad e, çatışarak, cihat ederek ilah kelimetullah, Allah'ın kelimesini yüceltmek kastıyla savaşan kişilerdir. E, ötekiler ise şehit fazileti alacaktır. Hı. İşte kişi malından sebep öldürülürse şehittir, zulmen öldürülürse şehittir ki manada Hı. şerifler çok vardır. E, bunlar bu fazileti alacaktır ama normalde e, bizim onlara karşı olan muamelemiz normal diğer insanlar olan muamelemiz gibidir. Hı. Yani yıkanır, kefenlenir. Namazı kılınlar ve bu şekilde defnettir. Evet hocam Allah razı olsun. Ee, bu soruyla birlikte kısa bir araya gideceğiz değerli dostlar. Sizler de sorularınızı ilmihaletlealegül.tv.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine lalegül.tv.tr adresinden de yine geçmiş olan programlarımızı e, tekrardan izleyebilirsiniz. Ve soru cevap butonundan da yine tek tek soruları, e, soru cevapları inceleme imkanınız var. Ayrıca acil şekilde sorularını göndermek isteyen kardeşlerimiz, cevap almak isteyen kardeşlerimiz de Fetva hattını arayabilirler çünkü sorularımız çokça olduğundan sırasıyla burada cevaplamaya gayret gösteriyoruz. Belki o anda acil ihtiyacınız olabilir, cevaba ihtiyacınız olabilir. E, o anlamda da yine fetva hattına danışabilirsiniz. Kısa bir ara veriyoruz. Arın inşallah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Ehmetli izleyenlerimiz, İlmi Alp programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlmi Halep'le Alegül TV.com.tr adresinden gelen sorularımızı yanıtlıyoruz. Bir başka sorumuz hocam. Cildimin çok hassas olduğu için kışın cildim ve dudağım çok kuru oluyor ve yaralar oluşuyor. Cilt kremleri de ekserisi alkol içeriyor. Bu alkol içeren kremleri kullanmamız caiz olur mu ve bu şekilde namaz kılabilir miyim? Aslında bu manada birkaç suale cevap vermiştik. Evet. E, i̇çerisinde etil alkol bulunan. İşte kolonya, parfüm emsali, kozmetik ürünlerin kullanılması konusunda ee, ki bunu detaylı bir şekilde e, daha önceki konuşmalarımızdan kişiler istifade edebilir. Evet. Ancak yine e, özetleyecek gerekirse, özetlemek gerekirse e, alkol, gıda olarak tüketilmesi kesinlikle caiz değildir. Hı hı. E, ancak e, bizatihi kendisi necis midir, değil midir bu konuda hanefi fukahası, ee, görüş farklılığında olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre alkolün bizatihi kendisi necis değildir. Evet. Tabi şarabın haricindeki alkolden bahsediyoruz. Hı. Şarap hakkında kati nasıl olacağı için bu caiz değildir. Evet. Aynı zamanda da necistir. Hem haramdır hem necistir. Tabi bir şeyin haram olması o şeyin necis olmasını da gerektirmez. Yani bunlar farklı şeylerdir. Evet. Kullanılması haram olduğu halde necis olmayabilir. Hı hı. Söz gelimi işte uyuşturucu bir takım maddeler vardır ki e, bunları kullanmak caiz değildir, haramdır. Ama bunların bizatihi kendileri necis değildir. Yani hı hı. üzerinize temas etmesi durumunda üzerinizi necis etmez evet. veya cebinizde bulunması durumunda namazınıza mani olmaz. Hı hı. E, zehirler vesaireler bu kabildendir. O yüzden şarap ise hem kendisi necistir, hem de haramdır. Evet. Şarabın haricindeki diğer müskirat, sarhoşluk verici olan diğer alkollü içecekler ise Hanefi fıkhında tartışmalı olmakla beraber tercih edilen görüşe göre necis olmamasıdır. İçilmesi haramdır, günahtır ama kendileri necis değildir. Değil. E, dolayısıyla bedene sürülmesi durumunda kişinin namazına mani olmayacaktır. Hı hı. Ama burada şöyle bir parantez açmak istiyorum bu konuda diğer mezheplerin görüşlerini de ele alacak olursak ve Hanefi mezhebinde e, tartışmalı olmasından dolayı, eğer bu içecek olarak üretilmiş ise, hı hı. yani şarabın haricindeki diğer alkolü içecekler gibi, bu konuda da Hanefi mezhebinde necis olduğu ile hüküm vermenin daha e, ihtiyatlı olacağı ifade edilmiştir. Hı hı. E, ve bu konuda da bizim fetva kurulu olarak söylediğimizde, İçecek olan yani içilme gayesiyle üretilmiş olan alkollü içeceklerin hepsi hem haramdır hmm. hem de necistir. Evet. Ama içme gayesiyle üretilmeyen bahse konu olan kolonya emsali veyahut evet. da kozmatik veya menem krem gibi şeyler bunlar ise her ne kadar gıda olarak tüketilmeleri caiz olmasa da kendileri bizatihi necis değildir tercih eden görüşe göre. Evet. Bu sebeple vücuda sürülmeleri namaz zamanı değil. Ama özellikle Şafii mezhebine göre bunların necis olacağından dolayı ihtiyaten kaçınılması tabii ki güzeldir. Ama eğer alternatifi yoksa illaki kullanılması gerekiyorsa da o takdirde kullanılmasına da bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet bir diğer e, sorumuza devam ediyoruz. Bazı dükkanlarda satılan mal geri alınmaz diye yazı koyuyorlar. Bu dükkandan bir ürün aldığımızda ayıplı çıktığında geri veremez miyiz? Diğer bir sorun, bu malı geri vermeyip borcumuzdan kesinti yapabilir miyiz? Bu konu aslında fıkıhta e, hıyarat diye tabir edilen muhayyerlilik başlığı altında incelenilen bir konudur. Alışverişteki muhayyerlilikler. Bir kişi bir malı satın aldığı zaman, o mal hakkında şöyle veya böyle bir vasıftan bahsedilmese bile yani mutlak olarak akli yaptıklarında o malın her türlü ayıptan, her türlü kusurdan beri olması koşulmuş gibi değerlendirilir. Evet. Dolayısıyla alışveriş yapıldıktan sonra, müşteri o malı teslim aldıktan sonra o mal üzerinde bir kusura muttali olsa, bir ayıba muttali olsa, tabii kusur nedir? Buraya bir parantez açalım. Evet. Kusur, o malın tacirleri katında o malın fiyatının düşmesine vesile olan bir kusurdur. Evet. Yoksa herkesin kendi kanaatince bu bir kusurdur değildir şeklinde kişiden kişiye değişken değildir bu. Evet. Yani o malın tacirleri işte o mal diyelim ki bilgisayarsa bilgisayar piyasasında, o mal işte araba ise arabacılar piyasasında, kumaş ise kumaşçılar piyasasında kusur olarak nitelendiriliyor ise fiyatın evet. düşmesine etkense bu bir kusurdur. Ee, ve böyle bir kusura müşteri muttali olduğu zaman o malı geri verme hakkına sahiptir. Ve fıkıhta biz buna hıyarla ayıp diyoruz. Hı hı. Yani ayıp muhayyelliliği, kusur muhayyelliliği. Satıcı ben bunu sana satarken kusurlu değildir demedim şeklinde bir beyanda bulunsa bile böyle bir beyan geçerli değil. Hı hı. Veyahut da sen bunu alırken işte kusursuz mudur diye sormadın, hı hı. biz mutlak olarak satış yaptık dese de e, bu alıcının her halükarda olmalı geri verme hakkı vardır. Veya aldığı o anda bir kusuru yoktu, temiz çıktı ve bir araba aldı mesela diyelim yani, herhangi bir sorun yok. Kullandı arabayı, güzel bir araba ama ertesi gün tekrar motorunda veya farklı yerinde bir arıza çıkardı. Tabii bu burada kural şudur, evet. e, o kusurun bayi yanında olmuş olması gerekir, yani satıcının yanında olması gerekir. Akitten önce veya akitten sonra olsa da teslimden önce var olan bir kusur olmalıdır. Eğer müşteri satın aldıktan sonra kendi yanında oluşan bir kusur ise o bayi bu kusurdan dolayı mesul olmaz. Ama o oluşan derken tezahürü o zaman olmuşsa, sebep bayinin yanındaki bir sebeple ise evet. durum farklı. Bu kusurun mahiyetiyle alakalıdır. Ama konumuza dönecek olursak, e, peki... E, Müşteri bu öyle bir kusurlu maldan dolayı malı geri verme hakkına sahiptir. Malı geri vermeyip de alacağından, borcundan bir miktar kesinti yapabilir mi? Hmm. Yani bu malın fiyatı 10 liraydı. Evet. Oysa bu mal kusurlu çıktı. O zaman lira. kusurlu mal 7 liradır. Ben sana 7 lira vereceğim deme hakkına sahip midir? Böyle bir e, hakka sahip değildir. Hmm. Ancak satıcı buna razı gelirse... Tamam ben 7 lira bana verirsem ben kabul ederim şeklinde bir rıza söz konusuysa bu yeni bir safka, yeni bir akit olacağından dolayı bunda bir mahsul lazım gelmez. Evet. Ama kendisi tek taraflı olarak kusurludur. Hem malı geri vermiyorum hem de paradan kesinti yapıyorum deme hakkına sahip değil. Muhayyerliliğe konuştuğu bedeli vererek o malı alır veyahut da malı külliyen geri verir. Vermiş olduğu bedel varsa da onu geri, geri. alacaktır ancak bazı durumlarda e, malın kusurlu olduğunu bayi söylemiştir. Veya ota hani defolu ürünler diye tabir hı hı. edilen o reyonda zaten kusurlu mallar satılıyordur hı. ve siz de öyle bir reyondan o malı aldıysanız bu saatten sonra o kusurundan dolayı o malı geri verme hakkına sahip Değil. olmazsınız. Çünkü buna razı gelmiş oluyorsunuz. Bir ikinci olarak da bayi malı satarken şöyle diyebilir. Ben bunu size satıyorum. Bunun fiyatı 10 lira. Ama her türlü kusurundan ben beriyim. Hı hı. Yani bunu bu haliyle kabul edeceksin. Ettikten sonra şu kusuru varmış, bu kusuru varmış, bunlardan dolayı ben bunu geri vermek istiyorum dersen, ben bunu kabul etmiyorum diyecek Gerçekten. olsa ki bu bir beraattır, beraatlı bir satıştır. Hı hı. Ve müşteri de bunun yani bayinin bu ifadesini duyarak, ve kabul ederek bu alışverişi onay verirse, bu saatten sonra da müşteri o malda göreceği kusurdan dolayı geri verme hakkına sahip olmaz. Evet. O yüzden burada yani yapılan alışverişin niteliği önemlidir. Acaba satıcı, ben her türlü ayıptan beriyim dedi mi, Hı. dediyse ondan dolayı geri veremez. Veya o mal defolu ürünlerin satılmış olduğu bir reyonunda satışa arz evet. edilmiş ve siz de bunu oradan bilerek almışsanız yine geri veremezsiniz. Evet. Ama satıcı böyle bir şart koşmadı. Yani her türlü ayıptan ben vereyim demedi. Ee, ve siz onu defollar ürününden de almadınız. Mutlak bir satış yaptınız. Böyle bir durumda da satıcı ben karışmıyorum deme hakkına sahip değil. Bunda bir kusur çıktıysa alacaktır. Evet. Peki bu yazının manası nedir? Hani satılan mal geri alınmaz tabiri kullanılıyor ya. Bunun manası nedir? Fıkıhta alışveriş meşru olduğu gibi ikale diye bahsettiğimiz tarafların kendi iradeleriyle var olan akdi bozmaları da meşrudur. Buna fıkıh dilinde ikale derler. Evet. Ve ikale tıpkı alışveriş gibi oluşumu tarafların rızasına bağlıdır. Yani kişi tek taraflı akdi bozma yetkisine sahip değildir. Dolayısıyla bir bayi ben bu malı satıyorum ama bunu geri almam yazısını koyması aslında şunu demeye çalışıyor. İkale şeklinde bana bir teklifte bulunmayın. Yani ben bu malı aldım, pişmanım, bunu geri vermek istiyorum şeklinde bir teklifte bulunmayın. Ben bunu kabul etmeyeceğim. Onu demeye çalışıyor. Aslında o yazıyı koymasa dahi, böyle bir şey söylemese dahi, müşteri satın almış olduğum malı ben geri vermek istiyorum derse, tabii herhangi bir kusurdan dolayı değil, bayinin kabulüne bağlıdır. Kabul eder veya etmez. Etmemesi durumunda etmek zorundasın denilemez. Veya sen işte buraya böyle bir yazı yazmadın şeklinde bir mecburiyetin vardır denilemez. Ama tabii örfi durumda burada önemlidir çünkü günümüz sisteminde e, bazı, bazı mallarda tüketici hakları diye tabir edilen e, devletin icbar etmiş olduğu bazı yasalar vardır. Yani siz bir ürünü aldığınız zaman işte e, belki bir hafta, belki iki hafta gibi eğer aynı ambalajını muhafaza ediyorsanız e, karşı tarafa geri verme hakkına sahipsiniz. Bayi de bunu kabul ediyorsa ki aslında bir nevi bu muhayyellik şartıdır. Yani muhayyerlik şartı ne demektir? Siz bir ürünü satın alırken diyorsunuz ki satıcıya ben bunu alıyorum ama benim 2 gün, 5 gün, 3 gün veya 5 6 gün muhayyerlik müddetim var. Hmm. Bu zaman zarfında dilersen bu malı geri getiririm. Bu şartla bunu alıyorum derseniz ve karşı taraf da bunu kabul ederse o zaman bu alışveriş geçerli olur ve bu kişi için Muhayyellik hakkı vardır. Bu zaman zarfında dilerse malı geri verir. Bu zaman zarfında eğer geri vermese de akit lazimi olur, bağlanmış olur. Artık bu saatten sonra da geri verme hakkına sahip olmaz. Malda eğer bir kusur çıkmazsa. Evet. Ebu Hanife Rahimullah'a göre bu muhayyellik müddetinin en fazla sınırı üç gün olacaktır. Evet. Bu konuyla alakalı Hakim İbni Hizam. Radiyallahu anhın bir hadis-i şerifi vardır ki orada bunun üç ile sınırlandırıldığından bahsedilmiştir. Evet. Ama Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşü malum olmak kaydıyla yani belirtilmek kaydıyla üç günden fazla olabilir. Evet. Bir ay, iki ay, üç gün, beş gün, on gün olabilir. Yeter ki bu belirtilmiş olsun ve taraf karşı tarafta bunu kabul etsin. Ve bu şartta yapılan bir alışveriş geçerlidir. E, tabii bu muhayyerlik sadece alıcı için değil, satıcı için de geçerlidir. Yani satıcı da böyle bir şart koşabilir. Ben bunu satıyorum ama iki gün muhayyerlik hakkım var, iki gün zaman zarfında vazgeçebilirim. Opsiyonlu satış diyorlar günümüz e, tabiriyle. E, karşı tarafta bunu kabul ederse bu takdirde bayi muhayyer olur, dilerse bu zaman zarfında akde feshedebilir. Dilerse de akde onay vererek akde icazet verebilir. Hatta bu muhayyerlik her ikisi için de olabilir. Yani satıcı ben bunu satıyorum, 3 gün muhayyerim, alıcı da iyi ben de bu şartla alıyorum ama ben de 5 gün muhayyerim. Bu durumda hem satıcı muhayyer olur hem alıcı muhayyer olur ve hangi taraf muhayyerliğini düşürürse o kişi açısından akit bağlanmış olur, lazim olur ama karşı taraf için muhayyerliği devam ettiği müddetçe mevkuf diye tabir ettiğimiz askıda bekler. Evet. O da o zaman zarfında aktif fesk edebilir ama aktif fesk etmemesi durumunda akit Kesinlikle. artık lazimi olmuştur. Evet. Bu da şartlı akit diye tabir ettiğimiz muhayyerlik şartı dillendirilerek yapılan akitlerle alakalıdır. Ama böyle bir şart koşulmadan akit yapılmış ise bu saatten sonra ne bayinin ne müşterinin tek taraflı bu aktı bozma yetkileri yoktur. Ancak her iki tarafın iradesiyle bozabilirler ki buna bir fıkıh dilinde ikale ediyoruz evet. ve şartları vardır. Hı -hı. Ee, veyahut da malı satın alan müşteri malda bir kusuru mutluluğu olduğu zaman bu kusurdan dolayı da geri verebilir. Hı -hı. Bayinin ben buna karışmıyorum deme hakkına sahip değil ancak satış yaparken özetliyorum. Ben her türlü beri'den, her türlü ayıptan beriyim demişse ve müşteri de bunu kabul ederek ondan almışsa bu saatten sonra da alıcının bu malı kusurundan dolayı geri verme hakkı olmayacaktır. Evet. Bazı durumlarda özellikle e, elbise veya ne bileyim farklı alanları, e, alanlarda kozmetik alanında bazı kardeşlerimiz elbiseleri alıp ...kullanıp ertesi gün tekrar iade ediyorlar. Böyle yapan kardeşlerimiz de var. Onun için birçok iş yerinde de satılanman geri alınmaz şeklinde yazılıyor... Belki bu şeyin de önüne geçmek için, sismarın önüne geçmek için de yapılabiliyor. Sismarın önüne geçmek hem de karşı tarafa biz muhayyellik şartı vermiyoruz evet. demeye de çalışmış oluyorlar. Veyahut da e, ikale diye tabir ettiğimiz siz malı geri getirmek istediğiniz zaman biz böyle bir şey kabul, kabul etmeyeceğiz. Etmiyoruz. Bunun da bilgisi sizde olsun demektir. Boşu boşuna yorulmayın. Ama, ama malda bir kusur varsa evet. o yazın orada olması bir şeye yaramayacaktır. Hı hı. Ama orada şöyle bir yazı olsaydı buradaki ürünler defoludur veya buradaki ürünlerin her türlü ayıbından biz beriyiz. Ayıptan dolayı, yani ikinci el mallarda bu genel olarak belki söylenebilir. Sıfır evet. mallarda pek olmaz ama ikinci elde olabilir. Ee, biz her türlü ayıptan beriyiz. Veya fabrikasyon olup da defolu olan mallar olur. Onların reyonu farklıdır. Öyle bir yer ise o. Zaten maruftur, bilinir. O gibi yerlerde de zaten ayıbından dolayı, kusurundan dolayı kişi geri getiremez. Çünkü ona razı gelmiş olur. Evet hocam. Bir diğer sorumuza, genel zekatı... <gülüyor> Genelde zekatı Ramazan ayında veriliyor. Biz aylık gelirimizin en az kırkta birini her ay zekat olarak versek bir daha da zekat düşünmeden ömür boyu elde ettiğimiz malın mülkün zekatı üzerimizde düşer mi diye sormuşlar hocam. Şimdi Zekat mali bir ibadettir ve seneliktir. Hı hı. Ve her sene dolduğu zaman hesap edilir. Ve hesap edildiği zaman tabi borçlar çıkartılır, alacaklar katılır ee, ve mevcut olan nisap miktarı ve üzeri ise e, yüzde iki buçu yani kırkta biri verilmesi gerekir. Evet. E, bu kardeşimiz daha önceden vermiş oluyor senesi gelmeden. işte kazancının kırkta, kırkta. birini veriyor, karının kırkta birini veriyor sermayesinin değil evet. anlattığına göre. Bunları bir kenara yazar. tabii bu kişi nisap miktarı malı sahipse. Çünkü zekatta önceden vermek caizdir. Ama önceden vermek kimin için caizdir? Nisap miktarı mala sahip olan kişi için evet. caizdir. Bir insanın nisap miktarı malı yokken e, zekat niyetiyle para verse, Hı -hı. daha sonradan nisap miktarı mala malik olsa ve senesi de geçse o verdiklerini ona sayamaz. Evet. Ama nisap miktarı malı olduğu halde e, erkenden daha henüz senesi gelmeden zekat verse, buna önceden verilen zekat deniyor. Onu bir kenara yazar. Senesi dolduğu zaman, Normal zekat senesi geldiği zaman bütün mal varlığını hesap eder, ticari mallarını hesap eder, parasını hesap eder. Çünkü sadece karından bahsediyor. Oysa bunun sermayesi de önemlidir. Evet. Bu esnada karının tamamını yememiştir. Sermayeye katmış olabilir ve sermayesi büyümüş olabilir. Bunu hesap edecektir. Vermesi gereken rakam nedir? Vermiş olduğu rakam nedir? Onu oradan çıkartır, geriye borcu kalıyorsa onu da evet. kapatır. Geriye borcu kalmıyorsa da zaten yapması, bir daha bir şey vermesine de gerek kalmayacaktır. Evet hocam. Yani şöyle bir hesap yoktur. Ben kazancımın 40'ta birini vereyim, bir daha hiçbir hesap yapmayayım. Böyle, böyle bir şey anlaşma, yok. böyle bir hesap yoktur. Evet hocam. Çünkü demiştiniz ki yani nisab miktarını malik olan bir kimse, hani bir sene doldu, bir gün öncesine 100 lira daha eklense, onu onun da zekatını vermek zorunda, onun Aynen. için dikkat edilmesi lazım. İmamın arkasındaki cemaatten e, imam yanıldığı zaman imamı kimler düzeltebilir? Ee, i̇mamın arkasında, imamın namazına iktida eden cemaatten her bir ferdin düzeltme hakkı vardır ve evet. onlar düzeltir. Zaten dışarıdaki bir kimsenin düzeltmesi, yani namaza iktida etmemiş olan harişteki bir kimsenin düzeltmesi ve imam efendi de o kişinin düzeltmesiyle namazına devam etmesi, namazın bozulmasına sebebiyet verir. O yüzden namaz içinde olan biri düzeltir. Tabi burada uygun olan imamın hemen arkasında olan kimsedir. Evet. Ki zaten o arkada duracak olan kimse de bu liyakatta olmalıdır. Evet. Yani herhangi bir problem olduğu zaman gerek imam efendinin abdestinin bozulması gibi ki kendisi onu yerine geçecek, devam ettirecektir. Veya kıraatında bir tıkanma olduğu zaman onu açmak devam gibi, ettireyim. devam ettirebilmek gibi bu manada donanımlı kişilerin imamın arkasında bulunması, ön saflarda bulunması gerekir. Ama buna rağmen bulunmadı arkadan biri bunu var makıf olduğu öndekiler bunu açabilecek konumda değillerse bunu önemli değil eğer o imamın arkasında iktida etmişse o namazı kılıyorlarsa onların da bunu açması meşrudur. Peki hocam bir de şey var ya imamlar mesela arkasındaki cemaatin e, liyakatinde biliyorlar mesela hafız olan vardır cemaatinde veya yoktur e, namaz kıldırırken mesela normal hani kısa sureler yerine işte Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir suresinden belli ayetler okuyabiliyor. Arkasındaki cemaat yanıldığı zaman Devam ettirememe ihtimal çok yüksek. Bu tip durumlarda İmam Efendinin okuması mı daha doğru olur ya da okumaması mı? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azimüşan açık ve net bir şekilde Kur'an'ından kolayınıza gelen yeri okuyun buyuruyor. Dolayısıyla namaz kıldıran bir kimsenin namaz kıldırırken en rahat okuyabileceği, hı hı. takılmadan okay. okuyabileceği yeri okuması eğer hatim yapıyorsa, bu takdirde de arkasında da kendisini açabilecek birileri var ise o zaman olabilir. Ama arkasında bahsettiğiniz gibi cemaatin e, bu manada bir kültürü yok, bu manada bir donanımı yok ise ve siz de e, kısa sureler varken uzun sureler okuyorsunuz ancak onları da çok mahir değilsiniz, çok iyi de bilmiyorsunuz. Takılma ihtimaliniz varsa bu doğru bir şey değildir. E, bir de burada e, gizli manada bir riyada söz konusudur. Yani kişi ferdi olarak nasıl namaz kılıyorsa cemaatin önünde de aynı şekilde evet. kılmalıdır. Ferdi olarak e, tek başına yassı namazında hangi kıraatı yapıyor ise, sesli namaz olarak da o kıraatı cemaati duyuracağı zaman böyle yapmalıdır ki bu o kişinin tam manasıyla e, konumunu ortaya koyacaktır. Evet. E, ama tabii belki olabilir sesin güzelliği veyahut da cemaatin kalabalıklığından dolayı veyahut da gecelere mahsus olarak da belli evet. Gecelerde e, uzun kıraat yapmak isteyebilir İmamefendi. Bu da en iyi bildiği, e, kendisine güvendiği yerlerden bunu yapar ki bu manada bir takılma söz konusu olursa arkasındaki cemaatin de açamayacağını bildiği için namazın bozulmasından kendini kurtarmış olur. Orada kesebilir mi hocam peki mesela eğer, takıldığı yerde? Eğer namaz sahi olacak kadar okumuşsa zaten zorlamadan hemen tekbir alıp öteye e, şey gitmesi şey gerekir. Gerek. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, üzerimizdeki evseye necaset bulaştığını biliyoruz ancak neresine bulaştığını bilmiyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Bir arkadaşım herhangi bir yerini yıkamanın yeterli olacağını söyledi. İlmihalde okumuş, doğru budur. Bu arkadaşımız herhalde biraz tuhaf karşıladı ki bunu o yüzden sual ediyor. Evet. Aslında doğru demiş evet. ki haldeki bu ifade aslında de var olan evet. bir ifadedir. Aslında dinimiz şüpheyi, vesveseyi bertaraf eden evet. bir dinimdir. Dolayısıyla fıkhi manada bu çok olabilir. Yani vücudunuzda ve elbiseniz elbisenizde özellikle herhangi bir yerinde bir necaset bulaştı ama nereye bulaştığını bilmiyorsunuz. Bu takdirde zanlı galibiniz varsa ona göre hareket edersiniz. Zanlı galibiniz yoksa onun herhangi bir yerini yıkarsınız ve artık temizlendi dersiniz ve namazınızı kılarsınız. Evet. Tabii ki ihtiyat tamamını yıkamaktır. Yani en güzeli öyle bir elbiseyi çıkartıp temiz bir elbise giymektir. Ama olur ya imkan yoktur, öyle bir durum yoktur. Yani onu çıkarttığınız zaman giyecek bir elbiseniz yoktur bulunmuş olduğunuz yerle alakalı. O zaman herhangi bir yeri kanaatiniz yoksa herhangi bir yerini yıkarsınız ve artık o necaseti ben temizledim niyetinde evet. olursunuz ve namazınıza kılarsınız. Evet hocam. Babam ölmeden önce malını bana verdi. Kardeşlerim buna itiraz ediyor. Kardeşlerimin hakları var mıdır demişler. Maalesef biliyorsunuz İsmaila'da bir sulh heyeti var. Ki bu sulh heyetinde biz de bulunuyoruz Hüsamettin Hocam'la beraber, evet. Hüsamettin Vanlı Hocam'la beraber. Müslümanların kendi aralarındaki problemleri olduğu zaman geliyorlar, bildiğimiz kadarıyla onları barıştırmaya çalışıyoruz. Evet. Ve aralarındaki meseleyi fıkhi ölçüde çözebilmeye gayret ediyoruz. Ve gelen meselelerinin çoğu hep kardeş kavgası. Yani babanın, ebeveynin başlangıçtaki adaletsizliği daha sonradan kardeşlere yansıyor ve kardeşlerin birbirlerine girmesi ve bu manada bir takım sıkıntılara düşmesi. Yani üç konudan neredeyse iki konusu bu şekilde oluyor. Evet. O yüzden yani ebeveynin hakikaten bu konuda sorumluluğu büyüktür. Çocuklarına karşı samimiyette, eşitlikte, aynı konumda, aynı minvalde hareket edecek olursa ve onları yetiştirirken de dünya malı üzerinden birbirlerine karşı nefretleşmesinin olmamasını sağlayacak olan da onlardır. Evet. Ebeveyn yapıcı olmalıdır. Aralarında bir takım kin, nefret varsa bile kardeşler arasında onu tampon vazifesi olarak kendileri göstermeli ve onu çocuklarına yansıtmamalıdır. Evet. Bunu anneler de babalar da bu şekilde yapmalıdır. Çünkü aksi takdirde bakıyorsunuz ki dünyevi bir metavuruna kardeşler birbirlerine düşman oluyorlar, birbirlerin aleyhine konuşuyorlar, birbirlerine küfrediyorlar ve gelinlere bu sirayet ediyor, çocuklara sirayet ediyor, yenlere sirayet ediyor. Bu sefer akrabalık bağları kopuyor. Ortada var olan şey ne? Ortada var olan şey dünyalık. Yani mal, mülk, neyse. Ki bu rakamın önemi yoktur. Belki çok, belki az. Ama neticede bir mal, yani bir dünyalıktır. Evet. Oysa o kardeş, diğer kardeşi için bir şey olduğu zaman ben onun için canımı veririm derdi. Evet. Onun başına bir sıkıntı geldiği zaman bütün mal varlığımı harcarım derdi. Evet. Ama mesele verasete intikal ettiğinde... Veya mesele işte aralarındaki bir ortakla intikal ettiğinde nefis ortaya giriyor, şeytan ortaya giriyor. Ufacık meblaları dahi gurur meselesi yapıyor evet. ve birbirlerinden kopmalarına vesile oluyor. O yüzden buna imkan vermemek gerekir. Yani kardeşler eğer böyle bir şeyi sezdiği an ilk taraf olarak kopartıp atmak, tamam kardeşim sen haklısın, ben hiçbir şey istemiyorum, al senin olsun de dersen karşı taraf da zaten bunu diyecektir. Evet. Ama o desin ben niye deyim şeklinde olursa aynı izlenim onda da olacaktır ve hiç kimse demeyecektir ve nefretleşme başlayacaktır. Veya hiçbir şey vermesin. Hani öyle dediğiniz takdirde işte karşı taraftan bir beklentiniz de olmasın yani. Siz zaten dediniz, beklentiniz evet. olmayacaktır. Evet. Beklentiniz varsa o karşı taraf diyecek zaten öyle yapıyor ki ben de ona yapayım diye. Evet. Bu da yanlıştır. Evet. Ama gerçekten yani nefs-i ben dünyadan sebep kardeşimle kötü olmam, ahiretimi kaybetmem Niyetinde olursak Allah'ın izniyle ne dünyayı kaybederiz ne ahireti kaybederiz. Evet. Ama ben dünyanın peşinde koşarım dersem ne dünyayı elde ederiz ne ahireti elde ederiz. Bu gerçekten bu bir kriterdir, bir evet. kuraldır yani. Bu hakikatta böyledir. Evet. Hasbü rahmetullahi aleyh, Rabbim şefaatine nail eylesin. Ee, bu hadis şerifi ben ondan mal olarak çok dinlemiştim. Yani dünyanın peşinde koştuğun zaman dünya o kişiden kaçar. Ama sen dünyaya sırtını dönüp de ondan kaçarsan dünya senin peşine koşuyor. Evet. Hakikaten de bu böyledir. Vakaya bakın, yani dünyanın hizmet ettiği kişilere bakın, o kişiler genel itibariyle dünyadan yani, kaçan peşine. kişiler. Dünyanın peşine koşan kişilere baktığımız zaman belki dünyalı elde etmiştir ama hiçbir zaman huzur elde etmemiştir. Hı. Hiçbir zaman dünyadan istifade etmemiştir, maddiyattan istifade etmemiştir, belki onun adeta kölesi olmuştur. Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Gelelim sualin cevabına. Bu konuda e, tabii ki babanın e, adaletli olmasının gerekliliğini daha önceden ifade etmiştik. Evet. Çocuklar arasında mal taksimi yapıyor ise, veriyor ise bu vermesinde adil olmalıdır. Ama bunun yanı sıra yine adaletsizlik yaparak birine vermiş ise hukuken yani bu verdiği geçerlidir. Yani bir baba hali hayattayken bu senindir diye birine vermiş, her şeyle onundur ve her türlü tasarruf yapabilme liyakatına da karşı taraf sahip olarak ona malik olmuş ise, bu saatten sonra o mal onun olur, diğer çocukların, diğer kardeşlerinin o mal üzerine bir hakkı olmaz. Ama evet. baba bu tutumundan dolayı doğru bir işlem yapmamıştır. Bundan dolayı tabii ki günah işlemiştir. Hı. Ama günah olması ayrı bir şeydir. Hukuken o malı vermesindeki bu geçerlilik ayrı bir şeydir. Evet. Ancak burada şunu ifade edelim, ee, bazen vermek diye tabir ediliyor ama hakikatte vermek değil. Bir nevi ölümünden sonrası taksim olarak. Yani hali hayatta ben istifade edeceğim ama ben ölünce işte falan tarla, falan kardeşin, Hı -hı. filan daire, falan çocuğumun, falan yerdeki yerde, falan evladımın şeklinde bir taksim. Bu bir vasiyettir. Evet. Oysa la vasiyete li varis hadisi şerifince. Yani varise vasiyet edilmez ki bu bir de kuraldır aynı zamanda. Bu evet. vasiyet geçerli olmayacaktır. O kişi öldüğü zaman normal miras, hukuku o kişiler, çocuklar arasında devreye girecektir. Evet. O yüzden vermişse vermesi geçerli ama vasiyet etmişse vasiyeti geçerli değildir. Evet. Ancak burada şu konuya temas etmek isterim. Ölmeden önce verdi ifadesini kullanıyor evet. Ölmeden önce verdi derken bu iken vermek de olabilir. Ölüm döşeğindeyken vermekte olabilir. Hmm. Eğer ölüm döşeğindeyken vermişse ki biz buna marazul mevte tasarruf diyoruz. Hmm. Yani fıkıh dilinde marazul mevte diye tabir edilen bir hastalık vardır hmm. ve bu hastalıkta kişinin yapacağı tasarruflar üçte birden geçerli olacaktır. Yani vasiyet gibi değerlendirilecektir. Hmm. Nedir peki marazul mevte? Marazul mevte'nin tanımına baktığımız zaman sözlük manası ölüm hastalığı demektir. Hmm. Ama fukaha diyor ki bir hastalığın ölüm hastalığı olabilmesi ve o kişinin bu hastalık esnasında yaptıkları tasarrufun marzul mevkte yapılan tasarruf olarak değerlendirilmesi üç şeye bağlıdır. Birincisi o hastalığın ölümcül bir hastalık olması. İkincisi o hastalık onu elden ayaktan kesmiş olması. Evet. Yani ben artık bu hastalığa kapıldım, bu hastalık genelde öldürücü bir hastalıktır ve o kişiyi de elden ayaktan kesecek. Üçüncü şart da o hastalıktan dolayı ölmüş olması. Hı -hı. Bakın bu önemli. Diyelim ki yakalanmış olduğu hastalık ölümcül hastalıktır ama onu elden ayaktan kesmedi. O marazul değildir. Evet. Veyahut yakalamış yakalanmış olduğu hastalık ölümcül bir hastalık değildir ama elden ayaktan kesti. Hı. Yani düşünün e, grip oldunuz, aşırı derecede grip oldunuz. Hakikaten evet. elden ayaktan kesildiniz, şahsi ihtiyaçlarınızı gideremiyorsunuz ve o şekilde de belki de vefat ettiniz. Hı. Ama o hastalık ölümcül bir hastalık Değil. olmadığı için sizin o andaki tasarruflarınız maraz-ı olarak değerlendirilmez. Hı. Bir, hastalık ölümcül hastalık olacak. O hastalıklı kişi elden ayaktan kesecek ve o hastalık sebebiyle ölecek. Başka bir nedenle ölse yine maruziyet değildir. Hmm. Böyle bir durumda bu kişinin tasarrufu vasiyet gibi değerlendirileceğinden dolayı üçte birden geçerli olur hmm. ve vasiyet gibi değerlendirileceğinden dolayı varise de vasiyet edemeyeceğinden. Çocuğuna bu senindir, bu onundur şeklindeki ifadeleri vasiyet bakılır. Vasiyeti de geçerli olmayacağından dolayı bu geçersizdir. Evet. Ve vefat ettiği zaman normal bırakmış olduğu mal veraset hukukuna göre taksim edilecektir. Hı. Ama baba hali hayattayken bunu yapmışsa, sağlıklıyken bunu yapmışsa, yani birine vermişse vasiyet değil de o verdiği hukuken yani onun olur. Diğer kardeşlerinin orada hakkı yoktur. Evet. Ama burada bizim bu kardeşe tavsiyemiz, eğer babası bir adaletsizlik yapmış ise, babasının da bu adaletsizliğini bertaraf edebilme adına kendisi şu anda düzeltebilecek bir konumdadır. Diğer kardeşlerine hak vermesini tavsiye ederiz. En azından o günahını bir anlamda bertaraf, bertaraf etmiş, etmiş oluyor. Evet, Hatta muasır olan bazı alimler böyle yapmasının vacip olduğunu söyleyen, hmm. söylemişlerdir. Yani bunu söyleyenler bile vardır. Evet. Ama klasik hanefi kaynaklarında ben bu ibareyi açıkça görmediğim için bu fetvada böyle yapması vaciptir demiyorum. Ama e, bunun yapmasının ihtiyat olacağı da müsellemdir. Evet hocam. Son sorumuzla bitirelim hocam. Cenazeyi yıkarken üzerimize temas eden su pis sayılır mı? Namaz kılmaya mani midir? Bir de cenazenin ağzından gelen akıntı pis midir? Gerek e, canlı olsun, gerek kişi ölmüş olsun, vücuduna suyun temas etmesiyle o su pis olmaz. Evet. Yeter ki vücudunda herhangi bir necaset bulunmasın. Hı hı. Ancak e, o su ile hades izali olunmuşsa, ki abdestsizken e, abdest alması veya cunupken husul etmesi veya ölmüş olan bir cenazenin yıkanması bu durumda olsun müstamel olur. Hmm. Mai müstamel ise Hanefi fıkhına göre, tercih edilen görüşe göre temizdir ama temizleyici değildir. Evet. Dolayısıyla kişinin elbisesine temas etmesinde o elbiseyi necis etmez. Hmm. Ama ihtiyat sadediğinde ondan sakınılması güzeldir. Çünkü mai müstamelin e, hakkında necis olduğu rivayetler de vardır her ne kadar zayıf rivayetler olsa da. Ee, gelelim e, ağızdaki Ağzından gelen sıvıdan bahsediliyor. Eğer bu bir salya ise e, canlının salyası yani insanın salyası temizdir. Evet. E, bu konuda kural şudur. E, ete verilecek olan hüküm salya'ya verilir. Hı. Eti temiz olanın salyası temiz, eti pis olanın salyası hı. pistir. Hı. Bu genel bir kuraldır bazı istinalar olsa da. Evet. İnsanın eti temizdir, keremine binen yenmez, hı hı. içinmez... Çünkü kelemli bir varlıktır ama temizdir. Evet. Dolayısıyla onun salyası da temizdir. Bundan dolayı insanın artığı necistir denmez. Evet. Peki cenazenin, yani ölmüş olan bir insanın da salyası, ağzındaki akıntı evet. pis midir değil midir? Eğer o bir salyaysa, yani iltihap, kan gibi Hı. bir takım şeyler geliyorsa, cerahat geliyorsa o zaten necistir. Evet. Ama eğer o bir salya ise bu konuda i̇bn Abid'in iki görüşten bahseder. Bir görüşe göre normal insan gibi olduğunu söyler. Hı. Yani canlı olan insan gibi temiz olduğunu söyler. Diğer bir görüşe göre ise ölü olmasından dolayı ondaki ağız akıntısı normal salya değildir. Farklı cerahatin karışma ihtimaline binaen necis olduğu hükümünü vermiştir. Bu manada ihtiyatta İhtiyat bu ikinci tamam. hareket etmek gerekir. Zaten cenaze yıkayan kimse ona göre donanımlı bir şekilde yıkıyordur. Yani üzerinde önlüğü vesaire falan oluyor. Veya yıkamış olsa da o elbiseyle de namaz kılmıyor. Eğer salya ser gibi bir şeyi temas edecekse ama mücevlet üzerindeki suyun temas etmesi ise zaten herhangi bir şeyde ifade etmeyecektir. Evet hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dua babından neler söylemek istersiniz? Rabbim birlik versin, beraberlik Anladım. versin ki bugün madem ki kardeşlerden bahsettik. Evet. Bu konumda olan kardeşleri derhal Rabbim birbirleriyle barışmasılarında nasip etsin ve ümmet Muhammed'i bu hale düşmekten de muhafaza edesin inşallah. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hı. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı imal et. lalegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmekle ile hepiniz Mevla'ya emanet olun, hoşçakalın.